Ve Özdeş Özbay. İlkim için programı başlıyor. Hepinize merhaba. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Soymaz. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz Barbaros Bilgen ve Francesco Leone'ye de çok teşekkür ederek başlayalım. Evet çok sayıda haber var ve çoğu da pek iç açıcı değil. Yani dünyadan da sabahleyin açık gazetede haberini vermeye çalıştığımız son 50 yıldaki tek küresel su konferansı sonuçlanmış. Ve yüzlerce taahhüde karşılık icraat konusunda neredeyse sıfır deniyor. Ve Guterreş'e de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterreş'e de endişeliyiz diye mektuplar yağıyor. Tek başına yani bu hararetle bekleniyordu. Ama bizzat Birleşmiş Milletler kalkınma programının başsuk kaynakları danışmanı Samuel Godfrey'in söylediği gibi bu toplantıdan çıkan sonuç 2030'dan sonra bölgesel hedeflere doğru ilerleme ihtiyacı zirve dünyayı doğru yöne itmiş olsa da kriz her yerde zamanımız kalmadı diyor. Üstelik de yani gerçekten de büyük bir zaman problemi var ve Birbirine iç içe geçmiş krizler her tarafında dünyanın beliriyor. İspanya'da şimdi çok net artık yağmur doğasına çıkılıyor. Mart'ta bazı bölgelerinde İspanya'nın 31 hatta 32 dereceye kadar çıktığı görülmüş. Bu tarihte hiç görülmemiş rekorları da zorluyorlar Mart ayı için ilk baharın başı için ve yağmur doğasına çıkılmış durumda olduğu söyleniyor. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler Hükümet Ersiği iklim Değişikliği paneli en ağır şeyleri getirdi. Tabloyu da önümüze koydu. Yani 2050'ye kadar dünyanın su kaynakları, taze su kaynakları %60'ı için dünya nüfusunun ulaşılamaz olacak diye çok çok kaygı verici ve bunun da muazzam çatışmalara hatta savaşlara yöresel bölgesel savaşlar yol açabileceğinden de korkuluyor. Bunda Böyle. bağlantılı küçük bir haber ekleyeyim Ömer abi sözlerinizde iklim haber nokta Profesör Doktor Lokman Hekim Tecerin açıklamalarını Okudum geçtiğimiz günlerde Türkiye'de karla kaplı gün sayısı e, 9 günden 2-2,5 güne düşmüş. Evet verici tabii o da bambi, kısaca da olsa değinme fırsatı bulduk. Türkiye'deki durum hiç, hiç açıcı değil fakat bu maalesef bir avuç... İnternet sitesinin ve bizimki gibi bir radyonun filan dilinde ve işte Yeşil Gazete gibi organlarda var. Ama ana akım medyada, yerleşik medyada maalesef ön alamıyor. Üstelik bu seçim döneminde Rövkay'da büyük bir ödem ediyor Bakalım nasıl olacak yani iktidarı devralacak olan eski ya da yeni... Partilerin durumu çok iç açıcı değil bu açıdan yani. Evet ormancılık konusunda biraz girelim aslında değil mi? Şimdi bu Türkçe'de ayrıntılı bir haber çıktı. Nelale Elmacıoğlu'nun ve tarım kanununda bazı kanun, tarım kanununda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifi vardı. Geçen hafta ...Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da kabul edildi. Pek çok madde var. Yeni düzenlemeye göre ormanlara yıkıntı veya inşaat atığı atmak... ...hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye zarar vermek... ...tırnak içinde orman suçu sayılıyor. Hafriyat ve verimli ormanlardaki izin yetkisi de... ...OMG'ye, OGM'ye yani Orman Genel Müdürlüğü'ne devrediliyor, veriliyor... Orman yangınlarında hayatını kaybeden kamu görevlileri ve gönüllüler de şehitlik statüsüne kavuşuyor. Önem arz eden bir şey yapılmış. Böyle bir şehitlik mertebesi de sunulmuş. Fakat bu, bu konuyu independent Türkçeden Lale Elmacıoğlu, Türkiye Ormancılar Derneği bilim kurulu üyesi ve ormancılık politikaları uzmanı Profesör Doktor Erdoğan atmıştı. Konuşmuş ve pek o kadar yani genel hatlarıyla olumlu görünse gerçek anlamda orman yangınlarını önlemeye ve ormanları korumaya yönelik tedbirler alınmadığı için ormancılık açısından her şey daha da kötüleşebilir diyor. Ağır bir durum var yani orman içinde ormancılık dışı faaliyetlere izin verilmemeli. Ve ne toplum ne de orman yararına demiş aslında Profesör Atmış. Genel hatlarıyla bakıldığında olumlu görünse de gerçek anlamda tedbir bir an değil ve ormanlarla ilgili değişikliklerin oy rantından ekonomik ranta dönüştüğünü de savunmuş ve teklifin toplum yararından çok belli çevrelere para kazandırıp İş imkanı oluşturuldu, oluşturulduğunu da ileri sürmüş. Yani ormanlardan elde edilecek gelirle ülkenin kalkınacağı düşüncesinin yanlış olduğunu söylüyor. Seçim önce sta değişikliği şeklinde karşımıza çıktığını belirtiyor. Ve ne toplum ne de orman yararına siyaset ve belli iş çevrelerinin çıkarı yapılmış orman köylüsünden oy alabilmek için ufak şeyler var ama asıl olan boyutu ana para sahiplerinin biraz daha fazla kazanmaları ve arazi rantından faydalanmaları amaçlanıyor diye çok ağır bir duruma işaret ediyor ve özellikle de dokuzuncu maddesine dikkat çekmiş. Yani hafriyat dökenlerle ilgili ceza suç kapsamına alınıyor. Kasıtlı orman yangını çıkaranların cezaları artırılıyor. Bu olumlu görün. 60'a göre, profesör 60'a göre orman yangınlarına sebep olan asıl hususlara karşı adım atılmamış. Yani 2021 yılında 140 bin hektarın yandığını hatırlatmış Türkiye'de Erdoğan atmış. Bu alanın normalde yanan yıllık 7-8 bin hektarın yaklaşık 20 katı olduğunu, ortalamanın 20 kat üstüne. E çıktığını belirtiyor ve 770, 90 bin hektar orman madencilik, turizm ve enerji amacıyla istila edilmiş durumda. Dün okuduğumuz bir haberde de bayağı ciddi bir skandal olduğunda orada e, Turizm Bakanı'nın turizmle karışık en bakir e, antik siteleri de Faselis gibi şeye açmaya ve açmaya çalıştığını turizme ve Üstelik dökülen döküldüğü açıklanan azıcık betonun kat be kat üstünde beton döküldüğünü ve büyük bir büyük bir tehlikenin beklediğini pass gibi ve Türkiye'nin uluslararası anlaşmalara da aykırı olduğunu söyleyen paslisi koruma kuruluşları da konuşuyorlardı. Şimdi burada rant dağılımını dağıtımını bakanlık üzerinden tekrar üzerlerine almaya çalışıyorlar diyorlar. Yani orman yasasının dönecek olursak Afriyat işinin yeniden Tarım ve Orman Bakanlığı'na verilmesi doğru bir hamle olmakla beraber iktidar pek çok belediyenin muhalefete geçmesinin sebebiyle bu kararı almış. Ortada milyarlarca liralık rant bulunduğu veya seçimlerde İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana gibi büyük şehirlerin kaybedilmiş olması nedeniyle kasıtlı olarak bu iş belediyelerden alındı diyor. Maden zamanla tükeniyor, ömrü bitiyor ve orman genel müdürlüğüne iade, iadesi gerekiyor. Buraların yeniden ormana dönüştürülmesi gerekiyor ve bu işi belli bir bedel karşılığında da OGM yani orman genel müdürlüğü yapıyor. Öncelikle çukurun doldurulması gerekiyor hafriyatın belediyelerin ayırdığı yerlere dökülmesi gerekiyor bu yetki daha önce de OGM'deydi iktidar zamanda büyükşehir belediyeleri ve il ilçe belediyelerine verildi binlerce kamyon gelip hafriyat boşaltacak burada da rant var şimdi bunu bir de katmerlendiriyorlar büyükşehir ve il ilçe belediyelerinden geri alıyor. Tarım Orman Bakanlığı'na veriyor. Büyükşehirler elden gidince milyarlarca liralık grant dağıtımını, dağıtımını tekrar kendi üzerlerine almaya çalışıyorlar diye oldukça radikal bir değerlendirme yapmış. Hatta bir de şeyden de bahsediyor Profesör Atmış. Verimli ormanlarda madencilik izni hiç verilmemesi gerekirken çünkü buralarda canlı örtüsünün yok edilip ormanların geri getirilemediğini ifade ederken damgalama işi de mühendislerin elinden alıp şirkete verilmiş. Böylelikle yani 1870 yılındaki orman nizamnamesinden biri kaçın olmuş muazzam bir tarihçesi var. Kesilecek ağaçlar ve kesilen parçalar damgalanıyor. Böylelikle hangi ağaç ne zaman kesildi kayıt altında alınıyor tabii ama orman mühendislerinin yetkisindeki bu damgalama işleminde de değişikliğe gidilmiş ve mühendisler, orman mühendislerinden alınıp şirket elemanlarına devredilmek, yaptırılmak isteniyor. Şimdi eğer damgalanan ağaçlar dikili ağaç satışını almış şirketin işine gelmiyorsa ben bu ağacı değil öbür ağacı kesmek istiyorum diyor. Bu değişiklikle de şirketlerin elemanlarına o damga çekici verilebilir ve onların istedikleri ağaçlar kesilebilir. Yani büyük bir tehlikeye de işaret ediyor. En suistimali kötüye kullanılmaya açık olanlardan biri olduğunu söylüyor. Ekolojinin bozulacağını, oradaki en iyi ağaçların en iyi yetişmesi gereken ağaçların en iyi tohum bırakacak ağaçların da yok olacağını söylüyor. Ortadan kalkacağını ormanda en kötü üzeri kalır. O açıdan burada büyük bir tehlike var demiş. Bir de çok önemli bir şey daha var. En can alıcı bölümlerden biri 3 hektardan küçük alanları orman kapsamından çıkarıp %6'ya kadar olan yapılaşmayı %80 90'a çıkarıyorlar. Diyor. Bunu okudukça okurken Yeşil Gazete'de gözümü şahsen oluşturmak zorunda kaldım bu hesabı doğru okuyor muyum diye kendi payıma yani orman kanunun 52. maddesine göre özel ormanlarda %6'ya kadar yapılaşma izni olduğu biliniyor genel bilgi kanunun bu yeni kanunun 1. maddesindeki orman tanımına göre ise büyük bir değişiklik var küçücük gibi görünen bir değişiklik var 3 hektardan küçük sahipli yerler orman sayılmıyor. Yani iktidar, iktidarın özel ormanlar orman alanı olarak sayılmasın diye onları 3 hektardan küçük hale getirip özel şahıs arazisine dönüştürmeye çalıştığını iddia etmiş Profesör Atmış. 3 hektardan ufak hutsi ormanları, özel ormanları orman olmaktan çıkarıyorlar. Normal hususi tapulu bir araziye dönüşüyor. Böylece yüzde altıya kadar olan yapılaşmayı katmerleyerek artırıyorlar. Yüzde seksen doksana çıkarıyorlar. Yani büyük rant söz konusu. Ülkede özel orman kalmayacak. Buralar orman tanımının dışına çıkarılacak. Ve yapılaşmanın önü açılarak konut iş yeri olacak diye bir yorum yapmış. Ne diyorsunuz? Zaten... E Erdoğan hocayla e, çok fazla insan hem fikir bu nedenle e, ormanları e, orman kanunundan korumak için geçtiğimiz günlerde bir imza kampanyası başlatılmıştı. Yaklaşık 50 kurum e, bu kampanyaya öncülük etti ve kampanya sonucunda da 70 bin imza toplanarak orman genel müdürlüğüne teslim edildi. Ee, ama halen imza verebilir insanlar. Ee, Change kampanya bir yandan da devam ediyor. Buradaki neden de mevcut orman kavramının 16. 17. ve 18. maddelerinin e, ormanların içinde enerji, turizm, konut, ulaştırma projelerine e, ve madencilik projelerine açık hale gelmesi. Biraz önce sizin saygılarınızda söylediğiniz gibi <gülüyor> depremden sonra da zaten ee, şehir kenarlarındaki ormanlara toplu konut yapmak için e, imar izni verilmesine dair e, değişiklik önerisi mecliste sunulmuştu. Yani aslında total olarak bakarsak e, Erdoğan Hoca'nın da dediği gibi zaten bölünmüş parçalanmış bir orman varlığımız vardı bizim. Ee, yani... E, Avrupa'nın %90'dan fazlası yapay orman, Türkiye'nin ise %90'dan fazlası doğal orman örtüsüyle kaplı. Buradaki orman örtüsü canlı yaşamı açısından son derece önemli. Yani o ormanda yapacağınız herhangi bir faaliyet bütün oradaki canlı yaşamını alt üst edebilir. Bunun Türkiye'de bir sürü örneği var. Bütün doğal yaşamın dengesini bozabiliyor o bölgede. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir hassas durum var ve bu hassas durumun üzerindeki ki zaten doğadaki canlıların çoğu çok zor durumda. Özellikle ormanlardaki canlılar e, orman içindeki bazı insan faaliyetleri nedeniyle zor durumda. Bir de bunu inşaat faaliyetleriyle katmerlersek orman içindeki e, hareketliliği e, çok büyük zararlar görecektir biyolojik çeşitlilik. E, evet. Büyük bir sorun var. Bir de başka bir şeyden daha bahsediyorum Profesör Atmış. E, i̇ktidar orman olarak kalması kararlaştırılmış yerleri de 2B denen yani orman vasfının dışına çıkarılan alanlar kamuoyunda 2B diye biliniyor. Bu çok önemli. İktidar bunları da orman vasfı dışına çıkarmaya çalışıyor diyor. Yani 1900 50 küsur yıldan beri 1970'lerden bu yana yaklaşık 630 bin hektar gibi çok büyük bir alanın orman dışına çıkarıldığına değinmiş Erdoğan 60 <gülüyor> mevcut iktidarın orman olarak kalması kararlaştırılmış yerlerin de orman vasfı dışına çıkarılmasına çalıştığını da ileri sürüyor yani bu 2B çalışmasını yapma yani bir yerine orman olup olmadığına ilişkin karar verme yetkisi orman kadastro komisyonlarındaki yani bir yerin orman olup olmadığına orman kadastro komisyonlarındaki orman mühendislerinde buradaki yetki <gülüyor> ama bu son kanunda yapılan bir değişiklikle 2B yapma yetkisi de yalnızca bir orman mühendisinin içinde bulunduğu harita kadastro komisyonlarına verilmiş. Yani ama bu komisyonlarda mühendis azınlıkta, orman mühendisi azınlıkta kalacağı için yine alanın orman dışına çıkılma riskinin de büyüdüğüne dikkat çekiyor. Yine bir rant şeyi var burada. Ve... Ömer abi bir parantez açayım burada. Yani e, bir kere en başta şöyle bir risk var. Bizim e, makili tanımlama riskimiz var. Yani Okullarda da devletin resmi kurumlarında da makilik bir ormanlık alan olarak kabul edilmiyor. Makideki ağaçlar e, bozuk orman olarak kabul ediliyor maki. Yani sanımda en başta bir şey var, sakat bir durum var ve bütün her şey onun üzerine kurulduğu zaman yapılan hiçbir şey de doğru olmuyor. Oysa ki bir makiliğin içine gittiğinizde orada orman dibinde yaşayan çiçeğiyle, otuyla, böceğiyle, içinde barınan kuşuyla, hayvanıyla yani birçok dev ağacı gördüğümüz orman içinde olmayan bir canlılık var. Yani olağanüstü bir canlılık var. Siz bir yere bakıp sadece burada Aa, bodur ağaçlar var, burası orman değil deme hakkına sahip değiliz. Yani evet. Orman değil yani oradaki kuşa da sormak lazım mesela orası onun için orman mı değil mi ya da orada açan nadir bir çiçeğe sormak lazım ki makilikler e, bizim bitki çeşitliliği açısından endemiklerimizin üçte birini barındırıyor. Yani zemini güneş alan bir tabana sahip olduğu için bitki çeşitliliği açısından olağanüstü bir zengin. Ege ve Akdeniz'in mutfağındaki zenginliğin nedenidir zaten makilikler bir yandan da. Evet yani buradaki bu son derece önemli bir değişiklik yeni kanunda geçen hafta açılmış olan meclisten yani Profesör Erdoğan Atmış'ın dediği gibi 3 hektardan küçük alanları orman kapsamından çıkarıp e, en fazla %6'ya kadar olabilecek yapılışmayı %80-90'a çıkarıyorlar diyor. bu dünya, Yani Türkiye çapında değil hatta dünya çapında bir skandale yol açabilir doğanın korunması açısından. Ve yani değerli arazileri orman olmaktan çıkarıp siteye çeviriyorlar demiş. ve Bu alanlar nerelerde? Ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Antalya ve Mersin gibi 7 tane Türkiye'nin en bu konularda değerli ormanlara sahip olan 7 ilinde Arazi değeri ve konut fiyatlarının yüksek olduğu yerlerde bulunduğunu belirtmiş. Ve mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz konusu kanun teklifine evet diyenler kadar hayır demeyenlerin de sorumlu olduğunu kaydetmiş. Ciddi bir eleştiri getiriyor. iktidar değil yalnız maalesef de. Ve son olarak da şeyi sorduk diyor. işte La Elmacoğlu Yeşil Gazete'deki haberde mülakatta. O Ceyli sınırları içinde bir Kartepe, epey mevzu bahis olmuştur son zamanlarda. Özel olarak eklenen bir kanun maddesi de varmış burayla ilgili. Ee, Erdoğan da demiş ki kanunların kişiye yere özel olamayacağı gerekçesiyle tepkili bir cevap vermiş. Kartepe'deki alana yeniden 2B yapılmasına çalışıldığını aktarmış. Ve burada sanki kişilere orada arazi sahibi olanlara orman işgal etmiş olanlara özgü bir kanun maddesi meclisten geçti demiş. Ee, profesör atmış Türkiye Büyük Millet Meclisi kişilerin çıkarları belli çevrelerin para kazanması için yapılacak her tür kötü işlere alet edilmemeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi ormanla ilgili kanunları toplum yararına çıkarmıyor. Belli çevreleri sermayeyi rantçıları daha da zengin etmeye çalışıyor işgalcileri ormanlara zarar verenleri ödüllendiriyor orman köylülerinin ağzına da bir parmak bal çalınarak o için kullanılıyor diye noktalamış sözlerini evet. ben, ben hemen öncesinde biraz yücele şey soracağım bu özel orman ne demek yani 3 hektardan küçük Alanların özel ormanların yapılaşmaya yani herhangi bir arazi muamelesi e, gö görmesi yönünde bir kanun çıkarıyorlar. Da özel orman nedir? Yani niye var insanların? Ormanı? Ya bu tam emin olmamak birlikte özellikle Karadeniz'de aslında büyük bir problem. Yani orada arazileri olan insanlar zamanla bölge çok geç verdiği için arazisiyle yeterince de ilgilenemediği için. Bir zaman sonra arazisinin bir bölümünü orman geri alıyor. Normalde kanun gereği orayı orman aldıysa artık orman olması gerekiyor. Ama adamın da öte yandan tapulu arazisi ve böyle bir çatışma doğuyor bu arada. <gülüyor> Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Evet. Do do dolayısıyla böyle bir sorunu çözmek için olduğunu düşünüyorum ağırlıklı olarak. Ee, ve işte belli bir miktarını tapulu arazi ise orayı tekrar ilgili kişiye içinde ağaç olsa da belki vermek ama geri kalan kısmını orman diye almak ama bu süistimali çok açık. Bizim problemimiz o. Yani e, yani kamu herhangi or, kamu, bir kamuya ait orman da satabilirler. Heh, işte onu onu soracaktım. Araziyi yani ormanın küçük bir kısmının satışı değil mi diyecektim. O da olabilir. Tabii, tabii, tabii. Yani o, bu o kadar süistimale açık bir şey ki genelde bizde öyle oluyor zaten. O amaçla yapılmış oluyor bu yasalar. Ee, yoksa Türkiye'de şöyle bir şey de var aile ormancılığı denen bir şey de var yani bir geleneksel bir şey ve aslında bu korumada çok yüksek e, fayda sağlayan bir şey örneğin e, Doğu Akdeniz'de işte Maciyer Vadisi Türkiye'nin tek yağmur ormanlarının olduğu bölgede her ailenin belli bir ormanlık alanı vardır o tapulu mal değildir ama herkes bilir devlet de bilir aynı zamanda işte yani bir, bir ailenin bir ormanlık alanı. O yani yazılı Nasıl? olmayan bir tür müşterek bu e, zannediyorum. Evet evet diye, aynen e, hangi ağaçtan başlayıp hangi açtan bittiğini bilir. Kovanın o ağacın üstüne koyar, e, kışlık ihtiyacını o bölgeden keser falan filan ve o ormanı yönetir o bölgeyi yönetir korur aynı zamanda. Yani koca bir ormanlık alanı o bölgede yaşayan aileler aslında bir yandan da koruyorlar. Dolayısıyla bu böyle bir geleneksel mekanizma da var ve bu mekanizmanın olduğu yerlerde çıkan orman varlığı iyi korunuyor öte yanda. Ama hani sonuç itibariyle yasal olarak siz birine 3 dönüm ormanı verme yetkisini eline, elinize aldığınızda bu ormanların parça parça 3 dönüm satılmayacağı anlamına gelmeyecek. <gülüyor> yani niye, neden böyle bir şeye açık bir yasa olsun? Ee, evet. Onu anlam anlamak mümkün değil. Evet, yok, bu son kanun bayağı ciddi tehlikeleri de içeriyor. Maalesef e, vaktimiz tükendi tamamen. Konuşma... Konuşmaya... Şuna da ekleyin Mehmet abi. En büyük tehlike tabii ki madenler. yani Birçok maden şirketi or orman kanunu yüzünden ruhsatı var ve faaliyete geçemiyor. Bu yasa bunun önünü açıp bir anda... E, Maden yağmuru başlayabilir ormanlarımız. Evet, zaten son haberde Akbel'in ormanlara savunanların yargılandığı dava altıncı kez ertelenmişti 26 Haziran'a o haberi de verip bitirelim. Peki süremiz sona erdi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.